10 Şubat 2018 Bursa Arifane Elim Derneği Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amelus salihati ve tevasau bil hakki ve tevasau bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiyeden kaldığımız yerden konuya başlamadan önce geçen hafta işlediğimiz konuda kitap hakkında Kitab-ı Merkum ve Kitab-ı Mastur diye iki farklı kitap hakkında yazılmış bu takip ettiğimiz e, Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretlerinin Tedbirat-ı İlahiyesi Avni Konuğun Şerhi olup Tayfun Kasay isimli kardeşimizin günümüz Türkçesine çevirmesi üzerinden takip ediyorduk burada bu kitabı mastur kavramı için satırlanmış kitap ibaresini kullanmış çeviride ee, biz de gözümüzden kaçmış bu dikkatimizden aynen bu şekilde okuduk satırlanmış kitap diye kitabı mastur sadırlanmış kitap ya da gizlenmiş kitap anlamlarına geliyor bu düzeltmemizi de yapalım Dolayısıyla kitabı mastur için levh-i mahfuz demiştik. Kitabı merkum için de levh-i mahfuzun altında bulunan o değiştirilen levhalar demiştik. Evet, bu düzeltmemizi yaptık. Şimdi geçen hafta sadr olur öyle mi? Sadır, evet. evet. mastur, sadırlanmış kitap ya da işte gizlenmiş kitap, örtülmüş kitap anlamlarını taşır. Evet, geçen hafta Rabbani kesiren daha fütuhatta da okumuştuk dedik bu konuları. Muhattin İbni Arabi Hazretleri Fütuhat ı mekiyesinde de bunu ele almıştı. İnsana gelen düşünceler bir Rabbani cihetten, şeytani cihetten, nefsani cihetten ve nefs cihetinden gelmektedir. Geçen hafta işlediğimiz konuda Rabbani tezkire yani ferman, hatırlatış, Rabbani cihetten gelen bu düşünceler, bu hatıraları işledik. Daha sonra meleki cihetten gelen Hatıraları işledik. Evet bu hafta şimdi nefsani tezkire yani nefis cihetinden gelen ferman hatırlatış konusundan inşallah başlıyoruz. Yani bu nefsani fermanda Latif olan berzaha ait nefse değil Belki kesif olan Dünyevi nefse ilahi emir Geçerli oldu Yani o Teskiye edilmiş saflaşmış nefse değil Kesif olan dünyevi nefse Nefsinde mertebeler var dedik ya En aşağıdan nefsi en mağaradan Başlıyor nefsi safiyeye kadar Yedi mertebe üzerinden mertebeleri var bu, de, bu emir diyor Kesif olan dünyevi nefse ilahi emir Geçerli oldu O emir şudur Ey nefis sen insani halifeye öyle bir şey ihtar et ki o şey içinde onun dünyada rahatı ve lezzeti vardır. Ve insani halife dünyada kendisinin rahatı ve lezzeti olan o şeyi yaptığı zaman artık ahirette o şey hakkında ve onun yapılması üzerine bir bedel talep edemez. Dünyada çünkü o mükafatını aldı o nefse tattırdı ahirette bir bedel talep edemez diyor. Açıklayacak şimdi. Ve o şey için bizim indimizde asla mükafat yoktur. Örneğin, insan ben dünyada tam bir iştah ile lezzetli yemekler yedim ve lezzetli şerbetler içtim. Ve kaba döşeklerde, yumuşak döşeklerde rahat rahat uyudum. Bundan dolayı ahirette de bu fiillerimin bedelini beklerim diyemez. Zaten dünyada bu rahatı, huzuru yaşamış. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyrulur ki, Şura 20 Dünya kazancını murad eden kimseye biz onu veririz Ve onun için ahirette nasip yoktur Buyurulmaktadır Eğer o insani halife senin bu ihtarlarını kabul ederse O sana mahsus olur ve senin tasarrufun altında bulunur Nefse söylüyor bunu Benim için değildir Yani o kimse nefsin kuludur Allah'ın kulu değildir nefsin istek ve hizmet eden kişi nefsinin kulu olmuş oluyor. Ve eğer senin dünyevi rahat ve lezzete olan davetine icabet etmeyip de şerefli rızam için senden yüz çevirirse o kimse o zaman bana mahsustur. Senin için değildir. Yani o Allah'ın kuludur. Nefsinden yüz çevirmiş o nefsin istek varzularından. Nefsin kulu değildir. Yahut senden yüz çevirmesi ve senin ihtarlarını kabul etmemesi ve yapmaması bir kimsenin tesirinden dolayı olursa bu insan kendisine tesiri olan kimse içindir. O zaman da işte falancanın kulu filancanın kulu. Kişi hanımının tüm etkisi ve tesiri altındaysa her dediğini yapar vaziyette ise Allah'ın emirlerine muhalif dahi olsa o zaman da ne olmuş oluyor o insan hanımının kulu oluyor. O. Veya hanım kocasının bu manada her dediğini yaparsa o da kocasının kulu Allah olmuş oluyor. Rabb edilmiş Rab oluyor. Bu bahsi izah etmek için Cenab-ı Mevlana Efendimiz'in Fih-i Mahfih ismindeki yüce eserlerinden aşağıdaki yüksek beyanlar yeterlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Alimlerin şerlisi emirlerin ziyaretine gidenler ve emirlerin hayırlısı alimleri ziyaret edenlerdir. Fakirin kapısına giden emir ne güzel emirdir ve emirin kapısına giden fakir ne fena fakirdir Buyurulmuştur. halk bu hadisi şerifin zahirini alıp alimlerin şerlerinden olmamak için bir alimin emirin ziyaretine gitmesinin caiz olmadığını söylemiştir İşi zahiren bakmıştır oysa bu yüksek sözün şerefli manası onların zannettikleri gibi değildir ve belki onun manası budur ki Alimlerin şerlisi emirlerden yardım uman İşte emirlerin kapısına giden derken Resulullah vermez bunu kastetiyor Emirden yardım uman alim Emirden yardım uman ve salahı kurt, yani kurtuluşu ve doğruluğu emir vasıtasıyla alan ve onların korkusundan salaha gayret eden kimsedir Emir dediği zaman bunu anlıyoruz devlet erkanından yüksek makamda olan kişi işte yönetici Zamanında padişah olur işte kadısı olur neyse artık valisi olur. Ve onun emirleri ziyaret hususunda bildiği niyet emirlerin kendisine ihsan etmesi ve hürmet eylemesi ve mevki vermesidir. Bu amacı bitmiştir ziyaretinde alim. Bu emirden bir menfaat bekliyor. Bundan dolayı o alim emirler sebebi, sebebiyle salah kazanır yani kurtuluşu kazanır ve cehaletten ilme gider ve alim olunca onların idaresinin korkusundan dolayı edepli olur. Emir'in idaresinde korkusundan dolayı, olur ya beni astırır, hapse attırır korkusundan dolayı onlara karşı bir hürmet besler. Emirlere. Emir hak yolunda olmasa bile. Ve ister istemez bu hale uygun olan yol üzerinde yürür. Görünüşte gerek emir onun ziyaretine gelsin ve gerek o emirin ziyaretine gitsin. Her şekilde o emiri ziyaret eden ve emir onun tarafından ziyaret edilen olur. İşte bu nevi alimler, emirden korkusu olan, başından korkan, kellesinden korkan, menfaat temin etmek için emirle iştirak halinde bulunan kişi ister emiri ziyarete gitsin, ister onun emir onu ziyarete gitsin. O hakikatte emiri ziyaret eden olur. Emri, o emir denilen kişinin hükmü altında, sözü altında korkusundan dolayı. Fakat bir alim Emirler sebebiyle ilim ile vasıflanmış olmayıp belki onun ilmi evvelen ve ahiren Hak Teala Hazretleri için olmuş olursa gidiş ve çalışması doğru yol üzerinde olur. Çünkü onun tabiatı ancak budur. Hakkı gözetiyor çünkü bu. Hak neyse onu söylüyor, onu konuşuyor, onu yapıyor. Balıklar sudan başka bir mahalde yaşayamadıkları gibi o alim de o tavırdan başkasına kadir olamaz. Dost doğru yolu üzerindedir. Ve ondan o hal gözükür. Böyle bir alimin aklı, tedbirli ve koruyucu olur. Çünkü onun zamanındaki bütün halk gerek bilsinler gerek bilmesinler. Onun heybetinden korunmuş olup yansıyan ışığından yardım isterler. Bu alim herkese faydası olmuş olur bu manada. Kişiler bilsin bilmesin. Eğer böyle bir alim görünüşte emirin ziyaretine gitse bile... Emir ziyaret eden ve o alim ziyaret edilen olur. İşte bu alim emirin ayağına bile gitse ziyaretine, Hakk'ı hakikati anlatmak için, onu uyarmak için gittiğinden dolayı, hakikati cihetiyle aslında emir onu ziyaret, ziyarete gitmiş gibi olur. Çünkü Hakk'ı hakikati konuşmaya gitti. Çünkü bütün hallerde emir ondan istifade eder ve yardım görür. Ve o alim ise emirden ganidir. Güneş gibi Nur bahş bahşedicidir İşi lütuf ve bahşiştir İşte yukarıdaki izahlar gelince böyle bir kimse Salah ve doğruluk yolunda Salik olsa bile Allah'ın Kulu değildir Belki kendi üzerinde tesir edici olan Kimsenin kuludur Şimdi ey nefs Sen insani halifeyi Üç halin birisi içinde bulacaksın Nefse hitap ediyor şimdi burada Hak Haktan gelen hitap sen diyor üç hal içerisinde bulacaksın bu insan halifeyi yani ruhu. Yani ya benimle bu üç hal neymiş? Ya benimle yani hakla birlikte veya melek ile veya kendi şeytanı ile beraber bulacaksın. Eğer onu benim ile beraber bulursan, nefse hitap ediyor şimdi. Eğer onu benimle beraber bulursan, hakla beraberse o nefis ona git ve yönel. Çünkü senin sıfatından fari olman bir meşkale teşkil eder. Ve perdeni kaldırır. Ve o sebeple sahit olursun. Kurtulanlardan olursun. Ve insani yükselmeler nefs sebebiyledir. İnsani yükselmeler nefs sebebiyledir. İnsan durmaksızın kendisine saldıran nefsi sıfatlar ile mücahede ettiği için ilahi yakınlığa nail olur. Eğer onu melek ile bulursan edepli ol. Melekle bulursan şayet o zaman edepli ol ve aralarına girme. Bekle ki melek azarlamakla yani bu fiilin hoş değildir niçin yaptın bu fiil sana layık değildi tarzında nakillerde bulunsun nefsen. şey ruha ila insani halifeye Nakillerde bulunsun veyahut dünyevi tantana gafletine dalsın ve işlerinde hatalı olsun da melek ondan ayrılsın ve naklettiklerini katletsin. Meleğin naklettiklerini katletsin, unutsun, uygulamasın. Bundan dolayı melek ondan ayrılınca sen bu nakilleri ona ihtar et. Meleğin getirmiş olduğu o nakilleri ihtar et o zaman ona. Uyandır onu gafletten, onu gaflet ve hatadan ikaz eyle diyor. Ve eğer onu şeytan ile bulursan, şeytanla baş başa bulursan, şeytana zahmet verici ol. Şimdi nefs şeytana nasıl zahmet veriyor? olacak? Abi. Ve ikisinin arasına gir. Ve levvame sıfatı ile zahir ol da Levmeden, kınayan, kınan. Yani onun şeytani nakillere uyarak işlediği fiilinden dolayı ona pişmanlık nakret, Pişman olmasını sağla. Ve onun üzerine şeytanı galip kılma. Ve onu şeytanın tasarrufu altında bırakma. Ve onun hakkında kuvvetini kullan ve ona hile eyle. Hileyle yaklaşıp kuvveti kullanarak. Çünkü şeytanın hilesi ve tuzağı zayıftır. Evet burada bu hakikati öğreniyoruz. Şeytanın hilesi ve tuzağı zayıftır. Hakikaten öyle. Yani insanın işte bu kınanmış olan nefsi şeytandan aslında daha kuvvetli. Nefisle mücadele daha zor. Şeytanın hila, hilesi ve tuzağı zayıftır. Şeytan kalbe düşünceyi atar tohumu. ilk ülkeyi atıyorlar ya. İlkayı atar, çekilir ondan sonra o atılan o tohumu yeşertmek büyütmek işte o kötü nefsin işi o kınanmış o kötü nefis var ya nefsi emmare işte o artık o şeytanın attığı tohumu büyütür yeşertir türlü türlü hallere sokar onun için de burada ne diyor şeytanın hilesi ve tuzağı zayıftır nitekim ayette de bunu ispat ediyor Nisa 76 muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır Evet. Nisa 76 buyurulmaktadır bilinsin ki şeytan zahir değildir ve onun fiili ancak nakrettiklerinden sabittir nefs ise zahirdir nefs ise zahirdir zuhur edendir ortadadır Bundan dolayı nefs amellerini şeriat hükümlerine uydurdukça şeytana Üstün gelmesi muhakkaktır Nefs amellerinde şeriata Uyduğu zaman şey, şeytana üstün Gelmesi muhakkaktır. Örneğin Şehvete ait kuvvet Kendisine galip olan bir kimseye Şeytan Zinayı nakleder. Zina yapmasını düşüncesini Atar kalbe. Bu ancak Bir hatıradır kalpte Bir düşüncedir bir hatıradır Nefs şehvetini Nikahlısıyla Kaza ettiği takdirde hem şeytana üstün gelmiş olur ve hem de mükafat kazanır nikahlısıyla bu birleşme işini yapmak dolayısıyla şehvetinin ihtiyacını karşılamak dolayısıyla bir de sevap kazanmış olur diyor. diğer fiiller de buna kıyaslansın şimdi ey nefs sen bu şekilde insani halifeye getirdiğin şey ne ise onun üzerine sabit ol onun üzerine çeşitlenerek ve halden hale geçerek zahir olma ki, çeşit çeşit halden hale geçerek gözükme ki o insan halifenin üzerine, ruhun üzerine ne yapacağını bilmeyerek şaşırıp kalmasın. Hani tabir vardır ya bir maymun iştahlı olmadı yani. Kararlı ol. Bir öyle bir böyle olma diyor yani. Çünkü bütün mertebelerde onun dönüşü sanadır. Evet. Bütün mertebelerde dönüşü sanadır. Neyedir? Nefsedir. Çünkü nefs her mertebeden farklı yerde bulunuyor. Bak. Her halükarda dönüş gene nefse. Yani senin nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime ve nefsi mutmainne ve nefsi raziye ve nefsi marziye ve nefsi kamile ya da nefsi safiye mertebelerinde o insani halife hep seninle beraberdir. Daha önceki sohbetlerimizde dedik ya nefs ile ruh dirilttir yani birbirinden asla ayrılmaz. Dolayısıyla ruhun dönüşü gene nefsin bu mertebelerinden birinedir işte. Eğer esfeli safiliğindeyse ise nefsi emmareye bakıyor ruh. Eğer Yaratıldığı hakikatinin idrakine varıp da O mertebeleri katetti Nefis terbiyesi tezkiyesiyle Nefsi kamileye ya da nefsi safiye Mertebelerine ulaştıysa Nefsi mutmainenin üstündeki mertebelere ulaştıysa O zaman da işte ne oluyor Ahseni takviğin özelliğine ermiş oluyor kişi Hakikatindeki Dolayısıyla hep aynı nefsi, Nefse bakmakta mertebeler farklılaşıyor nefsin ama Ruhun baktığı yine nefs Şimdi Şimdi Şeytani tezkire. Şeytani tezkire yani ferman ya da hatırlatış ya da şeytandan gelen düşünce. Yani bu şeytani ferman teklifi emrin değil. Teklifi emrin değil. İlahi iradi emrin geçerliliği içindir. Burayı iyi anlayalım. Daha önceki sohbetlerimizde işlemiştik. Allahu Teala'nın iki çeşit emri vardır. Bir Teklifi emridir. Bunlara ne dedik? Peygamberleri aracılığıyla gönderdiği şeriatlardır. Bir de tekvini emri, yaratılış emri vardır ki dedik Allahu Teala'nın tekvini emirde kişinin ayağını sabitesindeki o formun, o programın işleyişi demektir. Tekvini emir, yaratılış emri. Demek ki burada şeytani ferman teklifi emrin değil ilahi iradi emrin geçerliliği içindir. Bilinsin ki Cenab-ı şeyh Ekber Efendimizin Küsüs-ül Hikem'de Yakup fasında beyan buyurdukları üzere emir iki çeşittir. Birisi teklifi emirdir ki bu emir Enbiya aleyhimü selam vasıtasıyla şehadet aleminde kullara tebliğ buyurulur. İşte bu şeviyatlar. Diğeri iradi emirdir ki Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri kulların Sabit aynlarının istidatlarıyla talep ettikleri halin açığa çıkmasını irade buyurur. Sabit aynlarının istidatlarıyla talep ettikleri halin açığa çıkmasını irade buyurur. Yani emir. Tabii, kaza kadar meselesi. Tabi kaza kadar meselesi. Tekvini emir bu işte. Sabit ayının açığa çıkmasını irade buyurur. Kulun istidat insanı ile yani... Kelime olarak söz olarak değil istidat isanı ile istidadı neyse sabit aynı gereği istidat isanı ile talep ettiği hal saadet ise saadetine yani cennetlik ise kurtuluşa erecekse saadetine ve şekavet ise şekavetine cehennemlik ise de cehennemlik olmasına ilahi hüküm bağlanır. O amellerle iştigal etmeye başlar çünkü ayağın sabitesi onu açığa çıkarmak ister. Kim ne için yaratıldıysa ona hizmet eder. Onu açığa çıkarmak ister. Herkes bu manada ne dedik? Kendi e, sıratın müstakimi üzeredir işte. Rabbi hasri üzerinde. Davet esnasında embiya aleyhisselamdan peygamberlerden kader sırrı örtülü olduğu için insanları davet ederken hak yoluna Allah'ın yoluna şeriata peygamberler davet ederken kader sırrı o peygamberlerden örtülü olduğu için yani kim cennetlik, kim cehennemlik orayı görmediği için örtülü olduğu için onlar teklifi emri herkese eşit düzeyde tebliğ ederler. Evet. Onun için işte ne yaptı Resulullah Efendimiz? iki Ömer'den birisini Ya Rabbi İslam ile müşerref kıl, şereflendir ki iste, Müslümanlara yardımcı olsun diye hep dua etmiştir. Evet, sistemin gereği Tabii o da sistemin gereği. Çünkü e, peygamberler onun için yaratılmış. İnsanları kurtuluşa davet etmek için. İster şaki olsun, ister cennetlik olsun, sahit olsun. Herkesi davet edecek. Umuma şamil davetle bulunmak zorunda. Çünkü onlar da onun için yaratılmış. Allah da onlara o görevi vermiş. Tekerliği gibi, tekerliği nasıl? Tabi. Dolayısıyla o şekilde mesela Ebu Cehil'e defaatle gitmesine rağmen, imana davet etmesine rağmen Rasulullah Efendimiz her davetinde Ebu Cehil'in küfrünün kat sayısı artıyordu. Daha da küfür artıyordu. Daha da küfür artıyordu. Şimdi o hakikate de değinecek burada. Davet esnasında Enbiyadan kadar sırrı örtülü olduğu için onlar teklifi emri herkese eşit düzeyde tebliğ ederler. Onlar davet ettikçe, davet ettikçe şakilerin şekaveti ve Saidlerin de saadetleri artar dediğimiz mevzu. Bundan dolayı Enbiya aleyhisselam hazaratı tabipler gibidirler. Tabipler. Bir hastanın sonu kesin olarak helake ise artık tabip bunu anlar tabi. Başka bir insan için gayb hükmünde olan bazı mevzu vardır ama tabip o hastanın yapmış olduğu taramasından, tahlillerinden, gözlemlemelerinden bu adam kurtuluşu yok der mesela. Çünkü görüyor organlar bitmiş. Bu artık helak olacak. Yani ölümünü bekleyin der. Tabi. Bir hastanın sonu kesin olarak helak ise tabip onu tedavi ettikçe hastalığı şiddetlenir. Ne kadar o iyileşmesine yönelik ilacı verdikçe şiddeti daha da artar hastalığı. Çünkü sonu takdiri öyle. O orada ölecek. Ve tabip hayrette kalır. Şimdi Hadi isminin görünme yeri Hadi hidayet eden, görünme yeri olan enbiya'ya teklifi emir ulaştığı gibi mudil isminin görünme yeri olan İblis'e de aynı şekilde teklifi emir ulaşır. Demek ki Hadi isminin mazhari olan işte rasuller, nebiler, mudil isminin saptıran delalete düşüren anlamına gelen. Bu ismin masarı da neydi? İblis, şeytan. Bunun görünme de şeytan o şekilde da teklifi emir ulaşır. Ve her iki tarafta da bu teklifi emir değil ilahi iradi emir geçerli olur. Çünkü hakikatte hidayet Enbiya aleyhisselamın ellerinde olmadığı gibi delalet delalete sürüklemek de iblisin elinde değildir evet. nitekim Nebi Yezişan hakkında Hak Teala Hazretleri şöyle buyurdu Kuran-ı Kerim'de kasas 56 Ey Habibim sen sevdiğini hidayete erdiremezsin ve lakin Allah Teala dilediğini hidayete ulaştırır ve aynı şekilde iblis hakkında da şöyle buyurdu Hicr 42 Ey İblis benim kullarım vardır ki onlar üzerinde senin kuvvetin geçerli değildir. Demek ki hüküm Allah. O ayağın sabitçe o da bilmiyor. <gülüyor> e bilse, bilse, o saptırmak için uğraşıyor. Ama bil, bil, bil, Onun ayağın sabitesinde sapacak mı? Kendisine yani, uyacak mı? Uymayacak mı? Bilmiyor. Da, ya uyarsa diyor, varsa diyor saptırmaya çalışayım diyor. Size zaten uğraşmayacak. <gülüyor> Tabii, onun hakikatine vakıf olsa lev mahfuzda onun sahip mi, mi olduğunu görmüş olsa iblis sahip olana zaten gidip bulaşmaz, uğraşmaz bulaşın, bulaşın. bu zaten Allah bunu sahip olarak yazmış der ben boşun, ona bir tesir yapamam tabii, tesir yapamam der yani onu bilmiyor nasıl ki peygamberler de herkese tebliğ ediyor e işte, sır sı sı gizlilik burada işte sistemin güzelliği tabii. bu ön bilgiler anlaşıldıktan sonra şeytani fermanın ifadesi anlaşılır Ey iblis İnsani halife üzerine in de Şimdi iblise hitap ediyor Hak Teala. Ey iblis insani halife üzerine in de Ona şeriat sınırlarını aşmayı Ve ilahi emirlere hürmetsizliği Ve küfür ve inkarı ve şirki Ve türlü zulmü ve hasedi Ve türlü rezilliği Ve meşru olmayan işleri ve benim gayrıma ibadeti, benden başkalarına ibadeti ihtar eyle. Onlara söyle, aşıla, kalplerine bu düşünceyi ver. Ve bunları yapmaya teşvik et. Eğer bunlardan herhangi bir emirde sana vefa eder ve senin ihtarına uyarak bunu yaparsa, diğer bir emre geç. Bir emre uyduğu zaman, senin bu verdiğin emirlerden, şeytana diyor iblise, sana uyarsa kul, bu sefer hemen öteki emre geç. Saptırmak için. Mesela ona şarap içmeyi ihtar et. Eğer buna uyarak içerse hemen arkasından bu sefer zina yapmasını ihtar et. Onu da yaparsa daha sonra birini öldürmesini ihtar et. Teşvik et. Ve onu da yaparsa nebileri ve şeriatları yalanlamayı ihtar et. Davet et. Buna teşvik et. Bunu da kabul ederse Halik'i İnkar etmeyi naklet. En son da inkara kadar götürüyor. Ey iblis! İndiğin vakit insaniyi elbette üç halin biri üzerine bulursun. Şimdi iblise de diyor eğer o insana gittiğin zaman onu diyor o insani halifeyi üç hal üzerinden bir hal üzerinde bulursun. Ya benimledir? Ya hakla beraberdir o. Ya melekledir? Veyahut nefsiyle beraber bulursun. Şimdi, eğer benim ile bulursan, şeytana diyor, eğer benim ile bulursan, onun hangi kısında ve hangi ismin tecellisi altında bulunduğuna bak. İnsan halden hale girer, halden hale girmesinin sebebi ilahi tecellilerdir, ki ya isimlerin insanın üzerindeki tesiri. O zaman bak diyor, hangi ismin tecellisi altında, benimle bir bulduğun zaman. Yani benim ile bulduğun insan, tevekkül ve sabır ve rıza gibi muhtelif kısımlardan hangi kısımda benimle beraber? Buna bak. Ve bu kısımlarda ilahi isimlerimden muiz ve muzil zillete düşüren ve muti ve mani gibi hangi isimlerin tecellisi altında bulunmaktadır? Buna bak. Senin mülkün olan tabiat ve kesafet memleketinden onun o haline göre in bu şehadet aleminde tabii herkes yaratılışta bütün unsurlardan yaratıldığımız için bizim de bir tabiatımız var değil mi? Aynı iblisinde bir tabiat var. Yani onun da unsurların tesiri var onun üzerinde. Bizim de diyor ki kesafet memleketinden onun o haline göre in. Çünkü o her ne kadar benim ile beraber ise de senin memleketin olan tabiat alemi içindedir. Yani unsurların hükmü altındadır, Kesin. tesiri altındadır. Bundan dolayı bu maddesel kesafet içinde örneğin tevekkül kısmında duran ve mani isminin tecellisi altında olup mani engelleyen isminin tecellisi altında olup fakir ve zarurete düşmüş olan insana tevekkülünü bozacak nakillerde bulun mani engelleyen neyi engellemiş Allah-u Teala ona fazla bir mal vermemiş para pul vermemiş mani isminin tecellisiyle o fakir olmuş aciz olmuş onu o hal üzere bulduğunda o ne yapıyor Tabii ki Allah'a karşı bu sefer tevekkül silahını kuşanır bu halinden dolayı tevekküle sarılması gerekir bu halde gördüğün zaman diyor tevekkülünü bozacak nakillerde bulun bu sefer ona bana olan tevekkülünü sars fakat hakikat cinsinden olan hayal alemine girmekten sakın ki İblis'e diyor hayal alemine girmekten sakın hakikat cinsinden olan. O insan o latif olan hayal aleminde benimle beraberdir. Çünkü bu insan senin memleketin olan kesafet ve tabiat aleminden çıkıp hakikat alemine dahil olmuştur. Ve şeytanlar hakikat semasına çıkamazlar. Orada sen tesir edemezsin diyor. Ve orada şeytanlar için asla musallat olma ve tasarruf yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyrulur ki Hicr 17-18 Ve biz onu kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Bilinsin ki yukarıda da İlkisi dolayısıyla bildirildiği üzere hayal biri hak diğeri batıl olmak üzere iki kısım sayılmıştır. Şimdi hayal alemi iki çeşit hayal alemi var. Bir hak doğru olan bir de batıl. Hak olan hayal hadi isminin ve batıl olan hayal ise mudil isminin etkisi altındadır. Evet. İblis hakikat cinsinden olan hayal alemine giremez ise de evham cinsinden olan hayal alemine dahil olur evham cinsinden olan vehim ve onda dilediği gibi tasarruf eder vehim kuvveti işte bu insanda bulunan vehim kuvveti dedik ya bu tamamen iblisin kontrolü altında bir kuvvettir yani vehim var olanı yok gösterir yok olanı var gösterir hep böyle ikileme düşürtürür olmayanı olmuş gibi gösterir Evham cinsinden olan hayal alemine dahil olur ve onda dilediği gibi tasarruf eder. Şimdi Evliya Allah'ın tuzağı olan hayaller Mesnevi-i Şerif'te beyan buyurulduğu üzere ilahi ilimde sabit olan sabit aynların yansımaları ve gölgeleridir. Mesnevi de şöyle geçer. Evliya'nın tuzağı olan o hayaller Hüda Bostanı'nın ay yüzülerinin yansımasıdır. Yani Evliya'nın hayaller tuzağı nefsani heva olmayıp Belki Hüda'nın bostanı olan manalar aleminin ay yüzlülerinin yansıması yani ilahi ilmi suretleridir. İblisin bu hayallerde asla tasarrufu olamaz. Bu hayallerde. Çünkü bunlar sabit hakikatlerdir. Ve ilahi kıskanma iblisi bu alemden uzaklaştırır. Allah bu alanı iblisten korur. Nitekim fermanda buyrulur. Ta ki evliyam için masumluğumun ve onlar için korumamın ve onlar üzerine olan kıskanmamın nasıl olduğunu göresin diye buyurulur ilahi fermanda. Şimdi ey iblis, insani halife fiil fiillerimin ve sıfatlarımın mertebesi olan tabiat ve kesafet alemine beşeriyeti dolayısıyla tenezül ettiği vakit sen bu mertebede tasarrufa mezun kılışım yönüyle fermanında olan şeyden ona bir şey naklet. Eğer kabul ederse bu vakit o senin içindir. Nitekim biraz yukarıda bu hususta bunu ifade eden izahlar verilmiş idi. Eğer o kimse senin nakillerinden bir şey kabul ettikten ve bunu yaptıktan sonra o asilikten tövbe edip dönerse... Onun günahı senin üzerine olur. Okulu günaha sokmaktan dolayı günaah faturası çıktı şeytana. Evet. Kul günah işletmesine rağmen asilini anladı, hatırladı Allah'a isyan ettiğini işlerken veya işledikten sonra tövbe istiğfar etti. Allah'a yalvardı. Allah tövbeleri kabul edendir. Kul orada gene temizlendi. Tövbesiyle birlikte. Samimi tövbesiyle o zaman o kulun o günaha işlemesine sebep olması hasebiyle fatura şeytana çıktı. Şeytanda günah yazıldı. Tövbe ettiği için. Tabii, tövbe, etti. tövbe, etmese. Hayır, tövbe etmese de yine şeytana fatura gene var. Gene var Tabii, şeytana için. uyup da devam etse bile kul, kul günahkar. Kendi adına da bu sefer günah yazılıyor. E, şeytanın gene günahı var. Da. Tabii. Şeytan her halükarda kayıpta. Da. Kazancı yok şeytanın. Her halükarda kayıpta. Günah senin üzerine olur ve sen o günah sebebiyle cehennem ateşinde daimi olarak ebeden azap görücü olursun. İşte cehennemde şeytanın ebedi olarak kalıcığına dair Kur'an-ı Kerim'de geçen Resulullah Efendimiz'in hadislerinde geçen mevzuda evet şeytan ebedi olarak cehennemde kalıcıdır. Neden? Bunca insanların günaha gitmesinde kalbe ilk düşünceyi tohuma atması sebebiyle herkesin günahına ortaktır. Yeryüzünde günah ne yapılıyorsa bütün günahların hepsinde faturası de çıkıyor. Kendisi ve avanesi. Tabii avanesi kendi tayfasıyla beraber. Ve o günahından tövbe eden kimse günah yapmamış olan kimse gibidir. hadisi i şerifi gereğince bu asilikten kurtulur. Ve eğer sen ona şirki nakredersen ve o da onu kabul ederse o senin için olur. Şirki kabul ederse o senin için olur. Ve çirkin azabı hem onun üzerine hem de senin üzerine olur." diyor şeytana. Şeytan herhalde gerde günah kazanıyor yani. Ve eğer onu melek ile beraber bulursan, şimdi geldi o insanı halifeyi, ruhu meleklerle birlikteyken bulursan şayet o melek ile savaş iblise diyor. Melek ile savaş. Çünkü onun nakilleri senin nakillerinin zıttıdır. İki zıt ise bir arada olmaz. Eğer bu savaş neticesinde meleğe galip gelirsen ve meleğin nakilleri kesilirse Zati ihatam dolayısıyla ben kalırım Ve eğer sana fırsat vererek kulumu senin kahır ve tasarruf elinde zelil edersem Onun nasiyesi senin mülkündür Bak ama ne diyor gene burayı iyi anlayalım ne diyor? Meleğe galip gelirse ve meleğin nakilleri kesilirse zati ihatan dolayısıyla her şeyi Allah zatiyle ihata etmektedir. Hayır, zati evet. ihatan dolayısıyla ben kalırım. Yine ben varım orada. Evet. Ve eğer sana fırsat vererek kulumu senin kahır ve tasarruf elinde zelil edersen buna ben izin verirsem evet, evet. buna ben izin verirsem onun nasiyesi senin mülkündür. Onun anlamından artık sen tutup çekiyorsun. İsterse vermeyebilir. Tabi vermeyebilir. İsterse vermeyebilir. Çünkü sana mağlup olan kullarımın nasiyeleri Mudil isminin elindedir. Ve bu isim onları kendi doğru yolu üzerinde çekip götürür. İşte herkes kendi sırad-ı üzerinde dediğimiz yer. Ve eğer kulumu yardım görücü kılarsam iki hal oluşur. Ya senin nakillerini kabul etmez ve yapmaz Veyahut kabul edip yaptıktan sonra onda ısrar etmeyerek salah haline döner. Pişman, Pişman olur. Israrcı olmaz. Onda kurtuluşa döner. Ve ben bu iki halden dolayı onun için bana yakınlık olarak uzaklık tayin etmem. Yani zati ihatası dolayısıyla Hak Teala her şeye o şeyin kendisinden daha yakındır. Her şeye o şeyin kendisinden daha yakındır. Hocam buradan masraf gidiyor demiyor. Burada işte o ince sırlar giriyor. Evet. Kendinden kendine mevzuları giriyor. Artık evet, evet. açılır da açılır bu evet, konu. Aynen, evet. Uzaklık kulun bakışına ve hakkın masivasında gark oluşuna göre izafi ve itibaridir. Hakikatte haktan yakın hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı şeytani nakillere uyarak kul bir fenalık yapıp tövbe edince... Hak Teala bu hakiki yakınlık içinde ona izafi ve itibari uzaklığı tayin etmez. İzafi itibari uzaklıkta bırakmaz o zaman onu. Çünkü şeytani nakilleri kabul etmeyen ve kabul edip yaptıktan sonra da tövbe ve istiğfar eden kimsenin bakışı hakkadır. Bu ise hakiki yakınlık içinde itibari yakınlıktır hakikatte zaten yakın. Tabii. Ama itibari de yakınlık var çünkü. Bundan dolayı o kimse için uzaklık yoktur. Şimdi ey iblis kulumun bu hali içinde senin hilen sana dönük olur ve sen onunla azaplanırsın. Ve eğer onu nefs ile beraber bulursan, evet şimdi melek ile beraber bulursa o mevzuyu anlattı. Şimdi nefs ile, nefsi ile beraber bulursan o nefse dünyanın hemen olan lezzetlerini süslü bir halde göster daha önceki derslerde geçmişti dünya hemen lezzetlerini hemen verir ikram eder işte nefs bundan dolayı aldanır bu bir emir oluyor değil mi hocam tabi yani e, iradi, emir. iradi emir onu o vesileyle anlatıyor bu hakikati yani bu haltı yiydik, sen de benim isteğimle yapacaksın İradi emir ayağının sabitesine bakan iradi emir aynen tekvim tabi tekvini emir iradi emir dediğimiz ve eğer onu nefsiyle beraber bulursan, o nefse dünyanın hemen olan lezzetlerini süslü bir halde göster. Ve ona bir takım dünyevi amelleri kolaylaştır. Örneğin o nefse de ki, sen fakirsin. Nefis yemekler yemeye ve güzel bir evde oturmaya kudretin yoktur. Ticaret et. Ve ticarete de başlayınca de ki, işte görüyorsun ki doğruluk içerisinde alıp satmak ancak kendine yetecek kadarına yardımcıdır. Doğrusun ya doğruluğa dikkat ediyorsun ya bak ancak kanunu doyuruyorsun kendine yetecek kadar fazlasını kazanamıyorsun. Bundan dolayı çok para kazanmak için hile lazımdır. Malı müşterilere eksik ver ki sermayen artsın. O kimsenin eline böyle gayri meşru şekilde bir miktar fazla meblağa geçince de der ki, de ki Bu para ile kumar oyna ki bir anda eline daha çok meblağ girsin. Kumarda para kazanınca da de ki İşte bak şimdi oldukça zengin oldum. Umun hanelerde güzel kadınlar var. Oraya git, ye, iç ki dünyevi hemen gerçekleşen lezzetlerden istifade edesin. Ve eğer okulum senin durmaksızın yaptığın nakillerini yavaş yavaş kabul ederse ve yaparsa, ona istediğin kadar nakiller de bulun. Çünkü o bu hal içinde artık sana itaatkendir. Ben ise okuluma yardım etmekle etmemek arasında onunla beraber, onun hakkında ilmin ile hükmederim. Yani. Sen kulumu mağlup ederek onu helake sürüklediğin zaman benim onun hakkındaki hükmüm onun ezelde ilahi ilimde sabit olan hakikatine ve sabit aynına göre idir. Tekrar ediyorum burayı. İşte kader mevzusu. Onun hakkında ilmim ile hükmederim. Yani sen kulumu mağlup ederek şeytana diyor iblise sen kulumu mağlup ederek onu helake sürüklediğin zaman benim onun hakkındaki hükmüm onun kulumun ezelde ilahi ilminde sabit olan değişmeyen ilahi ilminde sabit olan bildiğim hakikatine ve sabit aynına göredir. Çünkü her şey ayağının sabitesinin gereğini yetiyor. Hakikatine. Onun hakikatine. Onun hakikatine. Sabit olan hakikatine. Sabit olan hakikatine ve sabit aynına göredir. Eğer ezelde istidat lisanı ile Şekaveti talep etmiş ise şekavetle hükmederim. Ve eğer saadet'i talep etmiş ise ona yardım edip onun yakasını senin elinden kurtararak saadetine hükmederim. Dedik ya biz varlık alemine çıkacağımız zaman Allahu Teala bize sordu bu sorusu. bize bu sorusuna da hal ile cevap verdik. Yani bulunduğumuz hal ile. Nasıl kul olmak istersin? Biz de nasıl kul olmak istersek böyle olmak isteriz ya Rabbi dedik. Ne istediysek onu verdi. İşte ayağın sabitemiz dediğimiz hakikatimiz o ilmindeki ilmi suretlerdeki manalar yani. İşte ona göre hükmederim ben de diyor zaten Allahu Teala. Sabit ayna göre hükm ederim. Ve ben alimi kadirim. Yani kudretim, kudretim irademe. Ve iradem de ilmime. Ve ilmim de malum olan bilinen kulların sabit aynlarına tabidir. Aynı yere geliyor. Bu mesele çok önemli işte. Burayı çok iyi kalanmak lazım. Kader meselesi, kader sırrı burada, burada düğümleniyor. Yani bunu çok iyi anladın mı? Ayağını sabite. Tasavvufu çözmek, Allah ile kulu arasındaki veya yaratıkları arasındaki irtibatı bilmek, hep bu ayağını sabiteye dayanıyor. Kendini, Kendini bilmek, onu bilmek, kendinden kendineyi de bilmek. Hepsi ayağını sabiteye dayanıyor yani. Evet, malum olan kulların sabit aynlarına tabidir. Wallahül hadi. Ey Kerim Efendi olan ruh, izafi vücut aleminde bu anlattığımız Rabbani ve Meleki ve Nefsani ve Şeytani olan fermanlar hak fermanlarıdır. Onlara tahkik ehli terimlerinde hatıralar denilir. Ve insan bir an bile hatıraları hatırlamaktan hariç değildir. Evet. Hafızada bu hatıralar, bu düşünceler, yani düşünce, hatıra, düşünce, her daim bir düşünce vardır beyinde, faaliyet halinde. Ve her gelen hatıra mutlaka bu dördünden birine isabet eder. Ya haktan, ya melek, ya şeytan, ya nefis. Salik bu gelen hatıraların mahiyetlerine dikkat ederse, bunlardan hangisi olduğunu anlayabilir. Fakat fark etmek için pek çok zeka ve kavrayış lazımdır. Çünkü bazen şeytani hatıra mükafatı çok büyük olan bir hayırdan men etmek için. Mükafatı daha az olan bir hayra teşvik eder. Şeytan kulu hayır yolunda da kalbe düşünce verir mi? Verir. İşte seni daha büyük sevap alacağın yerden koparmak için yine sevap kazandırmak için uğraşır ama büyüğünü almasın. Küçüğünü alsın. Komple etmeyi mümkün olmadığını görür. O zaman der ben buna sevap işlettireyim ama daha ufak sevaplar işlettirip Büyük sevaplara meyledip de oralardan büyük sevaplar kazanmasındır. Ve bu teşvik meleki hatıra zannedilir. İşte şeytanın bu teşviki hani hayra yönlendirmesi sanki melek bana bu teşvik ediyor. Melekten geliyor bu düşünce zanneder. insan. burayı ayırt edemezse. Halbuki şeytan onu aldı. Büyük hayırdan küçük hayra yönlendirdi. Büyük sevaptan küçük sevaba yönlendirdi. Nitekim nesnevi Şerif'te geçmektedir ki Hazreti Muaviye sabah namazına hazır olamadığı için çok üzülür. Hak Teala Hazretleri bu üzüntüsüne karşılık çok büyük bir mükafat buyurduğu için ertesi sabah iblis yine böyle bir üzüntüyle çok büyük bir mükafat almayıp sadece sabah namazının mükafatıyla kalması için Hazreti Muaviye'yi namaza uyandırır. Bak, i̇blis geliyor insanı namaza uyandırıyor. Kalk vaktinde kıl namazı. Neden? Çünkü bir kere namazı kaçırttırdı. O pişmanlık ile Allahu Teala Teala'ya öyle bir yalvardı, tövbe istiğfar etti ki kılsaydı namazı 10 sevap kazanacaksa bu tövbe istiğfarla Allah ona 100 sevap verdi. O pişmanlıkla. Bu sefer kalk diyor namazını vaktinde kıl. Hiç olmazsa 10 sevap al söylemişti söylemiştim. Yiyemeli kaldırmıyorsun. Evet. Bu de geçer hatta. <gülüyor> hatta bu, burada mesela Mesnevi'de Muaviye için geçtiğini söylüyor. <gülüyor> bazı kaynaklarda Hazreti Ali için geçtiği söylenir. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Farklı kişiler için geçiyor bu bazı kaynaklarda. Ve aynı şekilde nefs gizli bir maksadına nail olmak için salike ibadet hatırasını nakleder. Nitekim Tezkiretül Evliya'da geçmektedir ki evliya Allah'tan Fudayl bin İyas Hazretleri zamanında gaziler savaşa hazır olurlar. Cenabı Fudayl çok yaşlı olduğu için namazın farzlarını oturduğu halde kılarken nefsi ona şöyle hitap eder. Fudayl bin İyas yaşlı olduğu için namazın farzını oturur, oturur şekilde kılmış ve nefs şöyle hitap etti. Ey Fudayl Müminler savaşa hazır oldular. Sen niçin bu farzı ayakta eda etmezsin? der. Hz. Fudayl buyurur ki, bu nefsani nakil üzerine vücudumda kuvvet hissettim. Ve daha sonra iyice bir düşünüp nefsime dedim ki, Ey nefs! Namazı ayakta kılamadığım halde savaş gibi zor bir işte senin ne zevkin vardır? Özellikle sonucu ölümken Ayakta bile duramıyorsun yani Savaşta ne zevkin var Sonu ölüm, Sonucu ölümken Oysa sen ölümden nefret edersin Bu nakilde mutlaka senin bir hilen var Eğer hileni izah etmezsen Seni çok büyük bir mücahede altına sokarım Seni terbiyeye sokarım mücadele altına sokarım Cehd ederim seninle Nefs bu sefer dedi ki Nefsiyle konuşuyor Nefs dedi ki ne zaman ki sen savaşa hazır olup silahlanmış olarak halkın huzuruna çıkarsın herkes beni parmakla gösterip derler ki bakınız şufudayla bu yaşında dini gayretin şevkiyle savaşa gidiyor. Halkın bu beğenmesinden son derece memnun olurum. Nefs böyle diyor halkın bu beğenmesinden son derece memnun olurum. Gerçi ondan sonra ölüm gelir. Ama ben senin elinde her gün ölmekteyim. <gülüyor> Bir kere ölürüm ve öldükten sonra da adım dillerde destan olur." Öyle dedi mi? diyor nefs. <gülüyor> Hazreti Fuday buyurdu ki: "Nefsin bu nakilleriyle benim ihlasımı kökünden koparmayı ve beni dinden soyutlamayı istediğini anladım. Ve savaştan vazgeçtim." <gülüyor> Savaşa gitmekten vazgeçti. Bakın nefsini oyununu anlamış savaşa gitmekten vazgeçtim. E sen ayakta duramıyorsun diyor savaşa, Sen kim savaştın yani Namazı farzı bile ayakta kılamazken Savaşa gitmeye çıktın ortaya çıktın O zaman nefsini oyununu anladım diyor işte Ve savaştan vazgeçtim. Hatıralar hakkında evliya menkıbelerinde Bu gibi misaller pek çoktur Bunları bir diğerinden ayırt etmek için Pek çok dikkat ve zeka lazımdır Şu kadar ki bu hatıraları bir diğerinden ayırt etmek için tahkik ehli bazı alametler anlatmışlardır. Tabii bunun için de işte ilim lazım yani. Bu tuzaklar şeytandan mı geliyor, nefisten mi geliyor, ne maksatla geliyor. Bunları ayırt etmek için çok zeki olmak lazım ve ilim sahibi olmak lazım. Terazi sağlam olması lazım. Evet bazı alametler anlatmışlardır. Evet şimdi bu alametler nelermiş? Bu terazimizi kuracağımız terazideki dengeyi nasıl sağlayacağız? Alametler neler? Rabbani veya Hakkani hatıralar hayrat teşvik hususunda kuvvetli bir şekilde ulaşır. Ve nefsani hatıralar da şerre teşvik hususunda kuvvetli bir şekilde ulaşır. Evet, o düşünce kuvvetli geliyorsa bakacağız. Rabbani ve Hakkani cihettense kuvvetli bir şekilde gelmesi gerekir diyor. Yok, nefsani bir şekilde ise bu sefer de şerre teşvik konusunda kuvvetli bir şekilde gelir meleki hatıralar hayra teşvik hususunda zayıf bir şekilde gelir. Bakın hakkani düşünce, rabbani düşünce kuvvetli geliyor hayra teşvik konusunda. Melekten geliyorsa zayıf geliyor. Yine hayra teşvik var ama meleğin zayıf oluyor. Nefis, nefisten gelen şerre teşvik kuvvetli oluyor. Şeytandan geliyorsa şerre teşvik zayıf oluyor. Ölçü bu diyor yani. Buradan anla. Şeytani hatıralar şerre teşvik hususunda aynı şekilde zayıf bir şekilde ulaşır Hazreti Şeyh buyururlar ki Ey insani halife bu hatıraların rütbesini ve mertebelerini sana izah ettim ve eğer senin katibin yani nefsini atıkan, o hatıraların mahiyetlerini ayır etmek hususunda insanların ariflerinden ise o ilme o bilgiye sahip ise ve bu üç hatıra yani melekiyi nefsani ve şeytani hatıralar onun itaati altında ise ve Hak Teala senin nefs-i natıkanı ilahi sırlarını kabule ehil ve emin edinip yukarıda izah edildiği üzere ihatalı ilim ve makam bahşetmiş ise o katibin kadrini kıymetini bil Cenab-ı şey Ekber yukarıda dört çeşit hatıra dayan buyurduğu halde üçünün itaat altında olabileceğine ima buyurmuşlardır. Çünkü Rabbani hatıra insani halifenin tasarruhu ve itaati altında değildir. Rabbani cihetten gelen düşünce insani halifenin tasarruhu ve itaati altında değildir. Ve bu hatıralar ona kendisinin kayyumu olan hüviyetinden ulaşır. Ve onun hüviyeti hak olup hakiki tasarruf edicidir. Fakat melek ve nefs ve şeytan izafi ve mecazi tasarruf edici olduklarında oldukların farzlarla oldukların ne diyor? tasarruf edici oldukları farzlarla yaklaşma makamında bulunan kişilerin itaati altında bulunurlar. Şimdi nefs-i natıkanın mertebesine ve derecesine riayet edip onu indirme ve zelil etme. Çünkü bu bahsedilen fermanlar sana bu kadibin eliyle ulaşır ve onun emri ulaşınca reddi mümkün değildir. Ve eskiden beri melikler ve hükümet reisleri aleyhine onların arkadaşı milikler ve hükümet reisleri aleyhine onların arkadaşı gelmedi ve onların hali bozulmadı. Ancak onların görevlerinden geldi ve bozuldu. Ve meliklerin görevlileri Memleketlerinin etrafına işlerin idaresi için gönderdikleri memurlardır Bu memurların fena olması Arkadaşlarının kendi aleyhlerine harekete Geçmelerine ve mülkün harap olmasına Sebep olur Bundan dolayı Sen kendine kerim görevliler Araştırıp seç işte işi ehline ver Yani kasıt bu işte ehline vermezsen Bu sefer fesat olur O ülkede bozulur Ülke yöneticisi işi ehline vermezsen Bu idarecilere o zaman ülke fesat olur. İşi ehline teslim etmek lazım. Ve o görevlilerden dost ile düşman arasını ayırt et. Bunları iyi ayırt et. Çünkü senin fiilin onunla beraberdir. Çünkü görevli olarak atamışsın, göndermişsin. İşte senin lehine çalışacakları iyi ayırt et. İşi ehline teslim et diyor. Ve ihsan Herkes hakkında bağlayıcı ve doğru yola sevk edicidir. Yani fiilin ihsan olursa sen bu ihsan sebebiyle bağlar ve doğru yola sevk etmiş olursun. Ve ihsan ve kerem gizli düşmanlığı giderir. Ve kalplerde olan kini ortadan kaldırır. Ve idaren altındakilerin kalbinde muhabbet meyvesi bitirir. İhsan. Ve senin lehinde onlarda bir gayret peydah eyler. Allahül muvaffık. Demek ki ihsan. İhsan üzere ol diyor. Bak ihsan. Allah görülmüş Evet. Şimdi 10. bölüm. Vergi toplama reislerinin ve memurlarının beyanınadır. Şimdi vergi toplama Reisleri 304. Bu 10. bölüm memleketin idaresi için lazım olan reislerin ve valilerin ve onların yardımcılarının beyanınadır. Ey insani vücut memleketinin Kerim Efendisi olan ruh, seni halife kılmış olan Allah Teala sana bahşetmiş olduğu kuvveti ve sultanı senin üzerinde muhafaza etsin. Bilesin ki Muhakkak Allah Teala mevcutların bazısını bazısı üzerine yükseltti ve üstün kıldı. Derecelenme var. Evet. Aynı değil, müsavi değil hiçbir şey. Alemde derecelenme var. Ve onları reis ile reisliği altındakiler ve mülk sahibi ile onun mülkü olanlar yani tabi olanlar ve tabi olanlar sınıflarıyla ayırdı. Mertebe mertebe. Çünkü izafi vücutlar aleminde var olmuş olan her bir şey isimlere ait görünme yerlerinden birisidir. İsimlere ait görünme yerinden birisidir. Bütün izafi vücutlarda var olan her şey. Evet. Ve ilahi isimler arasında karşılıklı olma ve farklı olma vardır. Zıtlıklar da var, farklılıklar var. İsimlerden bazıları bazı isimlerin reisi ve imamı olup Kendilerine tabi olan isimlerin tabi olmanıdır bazı isimler. Ve bu hakikate işareten Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer Bakara 253. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine üstün kıldık. İsra 55. And olsun ki bazı nebileri bazılarına üstün kıldık. Buyurulur. İşte bu esasa dayanarak insani vücuttaki kuvvetlerden ve azalardan bazıları bazılarına hakimdir. İşte vücudumuzdaki bazı azalar da bazı azalar üzerinde hüküm sahibidir. Bazıları diğerlerine tabidir. Ve ruh onların hepsinin reisi ve imamıdır. Ve onun idaresi altında olanlar ve tabiler iki çeşittir. Birisi köy, diğeri şehirdir böyle misal vermiş anlatmış köyler ve şehirler nasıl gibi ülkede de nasıl bir şehir var sultanın oturduğu bir şehir var tahtının olduğu yer bir de köyler var idaresindeki memleketindeki vücutta da aynı şekilde köy ve şehir diye ayırıyor yukarıdaki şehlerde izah edildiği üzere köy zahir duyular ile aza ve organlardır köy diye kastettiği zahir duyular ve aza ve organlar ve şehir batın kuvvetlerdir batıni kuvvetler içten gelen zahir olmayan şimdi ey ruh muhakkak Allah Teala kıyamet gününde bu her iki kısım tabi olma hakkında senden adalet ister ve onlardan senin tasarrufun ile ortaya çıkan amelleri ve fiilleri birer birer senden sorar ve kıyamet yurdunun dünya yurdunun kıyası kıyası olmayıp her şeyin hakikatinin açıldığı bir yurttur Dünyada bazı şeyler hakikati açılmaz. Gizli kalabilir ama ahirette böyle bir gizli kalan bir şey yok. Her şey açılıyor hakikatiyle. Ve o yurtta arazlardan ibaret olan ameller kendilerine uygun olan suretler ile zahir olur. Bütün ameller bir suret bir elbise giymiş gibi suret olarak zahir olup ortaya çıkacak. Hepsi ortada. Gizli bir şey yok. Ve hesap sorma gününde soru genele dönük tek bir ilahi tecelli ile gerçekleşip her nefis kendi amellerini ortaya koyarak kendisinin lehinde ve leya aleyhinde şahitli gelir her nefis. o gün hesap görücü olarak nefsin yeter buyuruyor ya ayette ve bu genele dönük tecelli neticesinde herkes hesabını verir çünkü Allah Teala Hazretleri hesabı seri görendir Seriyül isab Ve bunun delili aşağıdaki ayeti kerimededir İsra 36 Kulak ve göz ve kalbin her birinden sahibinin yaptığı sorulur Ve yine Nur 24 Bir gün gelir ki dilleri ve elleri ve ayakları yaptıkları şeyle onların üzerine şehadet eder Ve yine Fusilet 22 Kulağınızın ve gözünüzün, ciltlerinizin, kulağınızın ve gözünüzün ve ciltlerinizin aleyhinize şehadet etmesini örtemediniz. Ve buna benzer başka Kur'an ayetleri de vardır. Şimdi, göz ve kulak ve dil ve burun ve el gibi zahir duyular ve karın ve cinsel organ ve ayak gibi aza ve organlar, senin köyünün ehlinden bulunan memurların ve eminlerindir dedi ki Allahu Teala bizi bu sekiz organımızdan hesaba çekecek kıyamet günü. Bunları saymıştık göz, kulak, dil, el, ayak, mide, e, cinsel. cinsel organ, kalp. Sekiz organımız var. Bu sekiz organ hesap hesap verecek. Ve fiillerin ve amellerin zahir hükümette devlet hazinesine toplanan vergiler mesabesindedir ki onları bu duyular ve azalar vergi olarak toplarlar ve hazineye koyarlar. Ve bunlardan her biri kazandığı mal sınıflarından yani mal mesabesinde olan amellerinin sınıflarından bir sınıf üzerine reis ve hazinedar olmak üzere tayin edilmiştir. Ve bunların hepsinin reisi ve imamı müşterek histir. Ve müşterek yani ortak his, zahir duyuların sonuncusu ve batın duyuların ilkidir. Ve zahir ve batın kuvvetlerin ortak bölümüdür. Bundan dolayı zahir duyuların hepsi amelleriyle ona döner. Ve hepsinin amelleri onda toplanır. Ve bu müşterek his, reisliği ve memleketi ile beraber yani reisi olduğu zahir duyularla ve idaresi altındakilerle beraber hayal sultanının reisliği altındadır. Yani hayal sultanına tabidir. Çünkü hayalin vazifesi zahir duyular ile bilinen şeylerin suretlerini ve misallerini zapt etmektir. Örneğin gözler bir şahsı veya bir şehri görür. İlk önce müşterek histe toplanır. O görüntü göz görünce müşterek histe o toplanır. Ve müşterek his onları kendi Tabi olduğu hayal hazinesine ulaştırır Ve o şahıs veya şehir Gözden kaybolsa insan onu tekrar göz ile görmeye muhtaç olmaksızın Onu hayal hazinesinde dilediği zaman müşahede eder Ve hayal doğru olarak olsun ve bozuk olarak olsun Kendisinden toplanan şeyler ile Zikir sultanının reisliği altındadır Evet hayal de zikir sultanının reisliği altında yani hafıza kuvvetine tabidir. Evet. Hayat. Ve hafıza kuvvetinin vazifesi zahir ve batın duyulardan doğru veya bozuk olarak gelen her manayı zapt etmektir. Muhafaza altına almak, hafıza kuvveti. Ve hafıza kuvveti fikir sultanının reisliği altındadır. Yani ona tabidir ve fikir kuvvetinin vazifesi zahir ve batın duyulardan hafıza kuvvetine ulaşan şeyleri müşahede etmektir. Ve onların suretlerinde ve manalarında terkipler oluşturarak ve tahlil yaparak tasarruf etmektir. Fikir. Diyoruz ya bizim beş duydan gelen bilgiler fikir hazinesinde yoğrulur. Ondan sonra bir hüküm çıkar diyoruz ya. Çünkü bir şeye hüküm veririz mesela. Ve fikir Akıl sultanının reisliği altındadır. Yani fikir kuvveti akıl sultanına tabidir. Bundan dolayı hafıza kuvvetinde gördüğü şeylerin doğruluğunu ve bozukluğunu aklın tasarrufu vasıtasıyla ayırt eder. Doğruyu bozu ayırt eder. Şimdi eğer fikir kuvveti akla tabi olursa ona zakire-i mütefekkire denilir. Ve eğer vehim veren kuvvete tabi olursa ona da mütehayyile denilir. Demek ki bu fikir kuvveti ya akla tabi oluyor ya da vehme tabi oluyor. Akla tabi olursa doğru istikamet üzere. Vehme tabi olursa sattı. Şeytanla ortaklık yaptı o zaman. Sonuç olarak hafıza kuvveti kitaba benzer. Ve zahire-i mütefekkire kuvveti o kitabın okuyucusudur. Yani akla tabi olması. Ve hayal kuvveti katiptir. Ve vehim veren kuvvet dıştaki şeytanın benzeri olup bu işi karıştırır ve saptırır. Bu da bizim kendi içimizdeki, dahlimizdeki şeytan oluyor işte vehim, vehim kuvveti. Resulullah Efendimiz diyor ya herkesin bir şeytanı vardır. Allah bana yardım etti. Benim şeytanım iman etti. Şimdi buradan tabii iki cihetten alınabilir bu hadis şerifteki mana. Bir işte bu vehim yani vehim yok onda Resulullah Efendimiz'de. Yani vehim harekete geçip de vehim oradan bir şey vermiyor. Fikir, düşünce açı açılamıyor Resulullah yok, Efendimiz. Hepsi. Çünkü tamamen Allah'tan gelen. Koruma altında çünkü. Bütün peygamberler bu şekilde. Vehim kuvveti onda çalışmaz. Bu manada ele alınabilir. Bir de bir tabir vardır hani her insana bir cinden şeytan musallat olur bir de bu manada el alınabilir cinden musallat olan şeytan e, iman etmesi hasebiyle ona şey aşılamaz Müslüman ettim kelimesi var bile Müslüman ettim kelimesi de var bazı şeylerde de o şekilde geçiyor tabi hadiste Müslüman et. daha sonra da Allah bana yardım etti Müslüman oldu gibi geçiyor evet ve müşterekiz her taraftan akıp gelen nehirleri ve ırmakları birleştiren denize benzer şimdi ey ruh akıl senin yardımcındır ve sen insani vücutta kutsi ruh olarak tabir edilen reis ve imamsın. Ey kerim imam olan ruh sana insani memleketinin idaresi hususunda ilk olarak yakışan şey eşyaya ve işlere nefsin ile yani bizzat başlayarak mekan tutlandır ki bu hal idare hususunda birliktelik kılar. Çünkü halife kendisini halife kılanın aynıdır. Ve seni halife kılmış olan Hak Teala Hazretlerinin Eşyaya olan tecellisinde Ayrım yoktur Ayrım gibi gözüken şey Eşyanın muhtelif İstidatlarından kaynaklanmaktadır Tecelli aynı tecelli Aynen. Fakat o tecelliyi ayrıştırıp da Farklı cihetten alan eşyanın Yani o mazharın istidadı Ayağını sabit etsin Aynen gül ve leş meselesi Güneş Aynı güneş doğup ışınlarını aynen Gönderdiği halde gülün üzerine düştüğünde Gül kokusu yayılırken etrafa Leşin üzerine düştüğünde leş kokusu yayılması gibi Neden? Çünkü o mazharların İstizatları onu gerektiriyor Ama tecelli aynı tecelli Güneş aynı ışıklarını gönderiyor Mülk 3 Mülk suresi 3. ayet Rahman'ın halk etmesinde Bir ayrımcılık göremezsin İşte şimdi buna örneği verdi i̇şte Tecellinin aynı tecellinin bütün mahluk üzerine geldiğini ancak ayrışmanın mahalden kaynaklandığına delildir diyor bu ayette. <gülüyor> Rahman'ın halk etmesinde bir ayrımcılık göremezsin. Mülk 3 buyurulmaktadır. Ve istidatlardaki farklılığa ait ayrıntılar da yukarıdaki şerhlerde geçti. Şimdi senin şehrine ve köyüne olan zatî tecellilerin de işte böyle olmalıdır. konuyu tamamlayalım inşallah. Öyle bitirelim sohbeti. iki, iki sayfamız kalmış. Yani ey insani vücut memleketinde halife olan ruh, memleketinin ahalisi olan kuvvetlerinin ve azalarının ellerinden vergileri adalet ve siyaset çerçevesinde toplayanlara nezaret etmek üzere aklı kuvvetli olan emin mutemede bak. Emin, aklı kuvvetli mutemetler tayin et. Çünkü vergilerin toplandığı bir hazine olmaksızın mülkün için devamlılık yoktur. Mecburen bu vergiler toplanacak ki hazinede ondan sonra gerekli yerde ona göre harcayacaksın ki mülkün devamlılığı olsun. Ve elbette sen ondan yana doygun değilsin ve sen o vergilerin hepsini istersin. Ahali de senden nezaket ile muamele ve güzel bir geçim ister.'' ve seni halife kılan Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri de emrine uymanı ve adalet uygulamanı ister. Bu iki makamda yani ahalinin talebi ile Hak Teala'nın talebi arasında uyanık ol. Ve iki tarafın isteğini yerine getirmemekten sakın. Hak Teala'nın isteğini de yerine getir, ahalinin isteğini de yerine getir. Ve bir iş üzerine müdür ve memur tayin edeceğin zaman o işi bilen ve onu doğru bir şekilde işlemeye istekli ve hevesli olan bir kimseyi tayin et. Bakın şimdi bu batınımızda bizim vücudumuzdaki idareleri anlatırken bir yerde bir cihetten de zahiri bir memleket idaresini evet, anlatmakta. Evet. Onun için dedik ya bu kitabı devlet yöneticileri, belediye başkanları, valiler de okuması lazım ki kendilerine hisse alsınlar. Çünkü Tabii bütün ilgili bir fabrikadaki yöneticiler olsun, mahiyetinde işçi çalıştıran insanlar olsun, herkes bu buradaki bu bilgiler alması lazım ki nasıl muamelede bulunması lazım mahiyetindekilere. Mahiyetindekileri hangi donanım üzere olmalarına dikkat etmesi lazım Nasıl seçmesi lazım bu amir kısmını idarecileri Ehil kişileri nasıl seçmesi lazım bunları anlatıyor burada Bunları onun için hepimizin bilmesi lazım Çünkü bir iş üzerine birden çok tayin bozulmaya sebep olur Aynı işi yapmak üzere birden çok insanı tayin edersen o işi bozarsın Olmaz çok başlı olmaz değil mi? Tabi yani bir iş üzerine iki veya daha fazla müdür ve tasarruf edici tayin edersen o işin bozulmasına sebep olur ve idare işi karışır. Çünkü sen bir işe birden çok kimse tayin edersen her birisi sana karşı o iş üzerinde kendisini diğerlerinden ayırıp kendini göstermek ister ve fazla gayret gösterirler. Oysa ahali zayıftır. Ve genellikle fazla gayret göstererek ilgi çekmek için zayıf ahalinin taşıyamayacakları bir takım teklifleri onların üzerine yüklerler. Bu hal onların senden irtibatlarını kesmelerine ve ortaya çıkacak zayıflık ve idaredeki karışıklıkta bozulmalarına ve helaklerine bir sebep olur bundan dolayı bu bir iş üzerine birden fazla müdür ve tasarruf edici tayinin uygulanması o işi ıslah etmekten ziyade daha çok bozar ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri bu aşırı tekliflerin kötü neticelerini beyanen şöyle buyururlar kendini çok yoran ne tarla sürebilir ne de bir hayvan bırakır yani bir hayvan besleyebilir ve yine kim ki bu din yönüne ağırlık verdi, din ona galip oldu. Din yönüne ağırlık verdi, aşırıya gitti, din ona galip oldu. Yani bu dinin esası ifrat ve tefritten kaçınarak ikisinin arası olan itidali riayet etme hususlarını şiddetle gerekli kıldı. Asıl <gülüyor> tıkan. Tabi. Bütün işlerinde itidal ona galip oldu. Ve seni halife kılan Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri şöyle buyurdu. İsra 29 Ne çok cimri ol ve ne israf derecesinde harca. Yani ikisinin arası olan itidal ölçüsünü tercih et. Buyuruyor ayette. Böyle olunca ibadette dahi ifrat ve tefritten kaçınıp Oruç tut ve iftar et. Bazen tut, bazen iftar et. Aynı. Bütün açlıkla vakitlerini geçirip vücudunu zayıf düşürme ve büs bütün yemeğe ve içmeye dalıp vücudunu kesif ve ruhaniyetten uzak kılma. Geceleri kalkmakla beraber vücudun ihtiyacı kadar da uykuyu ve ben senin için. Ve ben senin için bir doğru yola sevk edici ve bir müdür seçtim ki bütün işlerinde seninle beraber olacak olan her bir hayrı onun güzel idaresi sayesinde yitirmezsin. Ve onunla beraber yürüyen o müdürün yoldaşları hakkında onun fiillerinin neticelerine bakarsın. Bundan dolayı o müdürü yoldaşlarıyla beraber bu vergilere yani hazineye girecek vergilerin toplanmasına gönder. Sen vazifesini yerine getirmede onun siretini beğenirsin ve basiretine teşekkür edersin. Haberin olsun ki o doğru yola sevk eden ve müdür dediğimiz ilimdir. Evet o müdür neymiş? İlim. Haberin olsun ki seni o doğru yola sevk eden ve müdür diye ifade ettiğimiz ilimdir. Ve onun yoldaşları da vazifesini yerine getirmede sebat ve birikim, tecrübe ve sindirmek ve uyanık olmak ve nezakettir. Çünkü o ilim müdürü senin vücut şehrine yoldaşlarıyla beraber dahil olduğu zaman adalet ölçüsünü <gülüyor> ve güzel idareyi yerleştirir. <gülüyor> Çünkü basiret gözü İdaren altındakilerin hallerine nüfuz eder. Onların fenalıklarını ve hilelerini bilip kendisince alınmasının gerekli olduğunu bildiği şeyi alır. Ve işin gereğine ve ahalinin takatine göre teklifler icra eder. İtidali aşmaz. Şimdi o doğru yola sevk ediciye güvenip onu yukarıda reis ve reisliği altında olanlar bahsinde anlattığımız reisler üzerine emir yapar. Sen onu bunların üzerine emir olarak atarsan onun yerine getirdiği vazifelerin sonuçlarına hamd edersin İnşallahu teala. Evet. Sohbetimizi burada noktalıyoruz. 311'de kaldık. Yeni bir konuya geçeceğiz inşallah bir daha haftaya. Amin. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. <gülüyor> Allahümme agfirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmat Allahümme salli ala seyyidina el Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa nasıril haqq bil haqq vel Hadi ila sıratikan mustakim ve ala alihi hakqa qadrihi ve miktarihi il azim Subhanenlezi yarani Subhanenlezi mekani Ya'lamu mekani Subhanenlezi yarani Esselatü ve selamü aleike ya Rasulullah, esselatü ve selamü aleike ya Habib Allah, esselatü ve selamü aleike ya Seyyid al-üvelin ve al-akhirin salavatü ve aleyna ejma'in. Subhan rabbike ke Rabbi izzet ama yasifun ve salamun ala al-mursalin ve alhamdulillahi Rabbi alaamin. al